12 Ocak Perşembe saatler 11-2 dakika geçiyor. Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak. Yeşil Bülten'le radyolarınızdayız değerli dinleyenler. Bugün Yeşil Bülten'de yine hızlı çevre ekoloji gündeminin hızlı bir özetini, kabaca bir özetini yapacağız. Zira bizden hemen önce yayından çıkan arkadaşlarımız e, sizlere değindiler önemli maddeleriyle birlikte o gündemi Kaz Dağları'ndaki mücadele e, ...termik santrale karşı yapılan, verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Biz daha çok sosyal medya boyutunu görüyoruz belki de. Yakından takip edenlerse, Çanakkale'de orada takip edenlerse çok daha hareketli bir gündem olduğunu... ...orada o akciğerlerinde, bu bölgenin, Kaz Dağları'nda termik santrale izin vermemek için bir mücadele yürütülüyor. İnsanlar tarafından bize de buradan e, destek olmak, seslerine ses katmak düşüyor... Bir yangın meselesi gündeme düştü bu hafta. Sürmene'deki yangın akıllara yine tabii ki rant için yakılan ormanları getirdi. Örneklerine biz daha çok Ege'de, Akdeniz'de şahit oluruz böyle olayların. Karadeniz bu kez adresi oldu. Neden bu kadar kesin ve net söylüyoruz? Çünkü hemen öncesinde bu yangının bir proje çıktı ortaya. O proje orada yapılması planlanan konutları gösteriyordu. Bu konutlar da tabii ki şu anda Trabzon'un, Karadeniz'in e, önemli bir alan haline döndüğü, daha çok Arap Yarımadası'nda yaşayan insanlara satılmak üzere yapılıyordu. Karadeniz, Rize, pek çok yayla şu anda bu açıdan turizme açılmak adı altında yapılıyordu. E, Parsel parsel satılıyor desek yeri. Sözler verildi tabii ki. Tutulmayacağını bildiğimiz sözler verildi. Burası aynı şekilde ağaçlandırılacak. Buraya hiçbir proje yapılmayacak sözü verildi bakan tarafından. Bu sözleri çok duyduğumuz için artık e, sanıyorum nasıl güveneceğimizi de bilmiyoruz. Bu da böyle bir not olarak düşsün bir kenara. Büyükada'da başıboş terk edilmiş. atların soğuktan evlere sığındığı görüntüler dünün. İstanbul'un bu sert kışının sembol görüntülerinden biri oldu. Onu da anmadan geçmeyelim. Güzel bir haberle de ekleyelim ve yayınımızı konuğumuzla sürdürelim artık. Rize'de Hemşin'de yapılması planlanan bir hidroelektrik santral projesi iptal edildi. Değerli dinleyenler. Yeşil Bültene Açık Radyo'da başladığımızdan beri her hafta neredeyse konuştuğumuz bir konu var. Hafriyat kamyonu cinayetleri. Öyle anıyoruz çünkü İstanbul artık koca bir şantiyeye dönüşmüş durumda ve o şantiyenin de tabii ki en önemli halka yansıyan tarafı çıktısı diyelim e, sürekli her yerde her köşede her köşe başından çıkıveren e, koca kamyonlar beton mikserleri oldu. Hayatımıza böyle bir gerçeklik girdi artık ve e, bunlar da ne yazık ki ne kadar üzücü ki can alıyor insanları. Canından ediyor, insanları çocuklarından ayırıyor. Bugün öyle bir konumuz var. Şule İdil Dere'nin babası Berdandere merhaba. Merhaba. Ee, neden bu şekilde tanıttım Berdan Bey? Çünkü Şule İdil Dere için adalet arayışına başladılar, ee, ailesi olarak e, Yorguç Parkında. Az, az sonra kendisinden dinleyelim olayı. Ben detaylarını girmeyeyim hiç Ama e, kaybettikleri çocukları için. Buna benzer cinayetler tekrar etmesin diye bir adalet arayışı içerisindeler. Biz de bültende konuk alıyoruz kendilerini. Bu ara, adalet arayışını neden böyle bir mücadeleye başladıklarını ve bu mücadelede e, ne talep ettiklerini öğreneceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. E, tanımayan, duymayan, dinleyenlerimiz varsa diye e, sizi de çok yormadan Berdan Bey, Şule İdil Dere kızınız... Ee, onun için adalet arıyorsunuz ne, Nasıl bir arayış bu Neden arıyorsunuz bu adaleti Ne oldu Şule Ece Bugün e, ayın 12'si 12 Mayıs 2016'da e, Yoğurtçu Parkı'nda Yaya yolunda yürürken e, Bir belediyenin Hafriyat Kamyonu tarafından Öldürüldü kızım Tabi bu e, Bütün çevreyi de Rahatsız eden bir şey oldu çünkü bu eylem bir tane kamyonun girip de yaptığı bir eylem değildi. Orada aşağı yukarı 2 ay yakın bir süredir. Bütün gece boyunca her gece onlarca kamyon aşağı yukarı 8-10 dakikada bir biri girip çıkarak o parkı boydan boya kat ederek. oradaki işte teresübat dedikleri balçıkları taşıyorlardı. Kurbalıdere ıslah çalışması kapsamında Kurbalıdere ıslah çalışması başta altında yapılan bir şey. Tabi burada şehirdeki yaşayan insanların sağlıklı güvenli bir yaşam sürdürmesini sağlamakla görevli belediyenin yaptığı bir iş bu. Araç Büyükşehir Belediyesi'nin, İş Büyükşehir'in, şoför onun. Ve ilk günden itibaren sadece onların cenazesiyle çok ilgilendiğini gördük. Ama konunun kendisiyle belediye ilgilenmiyor. İlgilenmediği gibi yanıltıcı bilgi veriyor. Üstünü örtmeye çalışıyor. Sorumluluğu kabul etmiyor. Hala bunun davası bile açılmış değil. Ve bunun unsurlarından biri de belediyenin engelleyici tavrı aslında. Belediye, şoförü, avukatları hepsi yanıltıcı bilgi Veriyorlar Adaleti e, önlüyorlar. Tabii biz kızımız için adalet arayışına girerken bir yandan da şeyi gördük. Şimdi e, sizin de başta belirttiğiniz gibi büyük şantiye alanı, büyük şantiye alanlarından en beş başçası da Kadıköy. E, Türkiye'deki genel bu iş yaşamı ile ilgili iş cinayetlerinin bir parçası aslında bu. Çünkü bizim 2016 yılında 1970 kişi iş cinayetlerinde öldü. Bunların çoğu da şeyde ölüyor. İnşaat işlerinde ölüyor. 262 kişi. Bu inşaat işleri inşaatların dışına taşmış, yollara taşmış durumda. İşçilerin olduğu gibi yayalarında, vatandaşların da hayatını tehdit eder hale gelmiş halde. Biz bu Bir Umut Derneği'nin... Ee, söylediği gibi e, yaşam için ölü canları saymaya başladık. Sadece ben kızımı değil diğer canları da saymaya başladık. 2016 yılında İstanbul'da sadece 19 kişi bu harfiyat kamyonlarıyla bir tanesi de beton mikseriyle ezilerek öldürüldü. Bunlara işte ihmal diyorlar, kaza diyorlar. Bunlar basına yansıyanlar bir de. Belgeleyim. Bunlar basına yansıyanlar. Basına yansıyıp da bizim... Gazeteciler kanalı ile bilgilerin toplamaya çalıştıklarımız kuşkusuz bunun basına yansımayanları da var. Keza yine iş cinayetlerinde de olduğu gibi Tabii inşaat alanı çok önemli bir yer tutuyor. 2016'daki evet. o rekor rakamda diyelim tarihindeki en büyük iş cinayeti rakamını sayısını gördü Türkiye 2016 yılında. O rekorda inşaat sektörü en büyük paya sahip. En büyük paya sahip. Dinleyenlerimize. E, tabii İstanbul'da şimdi 1500 civarında kamyon günlük hareket halinde. E, bunların çoğu işte şey ağır fiyat kamyonları, beton mikserleri e, ve bunların baş sorumlusu da bizce e, bunları düzenlemekle görevli olan aslında belediye. Başta da Büyükşehir Belediyesi çünkü valilikle birlikte bunların trafiğe çıkışlarını, çalışma kurallarını denetlemesi gerekenler bunlar. Ama bunu yapmıyorlar. Ve sonuçta da insanların canına kasteden böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kızınız için, Şule İdillere için adalet arayışı belli ki sizi sadece kendi e, tekil olayınızdan değil... E, ...bütün bu meseleye dair bir bakışa da götürmüş Berdan Bey. E, zaten bütün kıymet ve önem de sanıyorum burada. E, bir örnek her zaman kıymetli olur ve o örnek belki de yenilerini, başka örnekler yaşanmasını engelleyebilir umudundayız hep birlikte. Sizler Şule ailesi olarak böylesi bir mücadele başlattınız. Çok kıymetli, çok yorucu. Bir acıyı sürekli sürekli de her defasında yaşamak demek aslında. Bir insan için de, bir bireysel ömür için de çok zor. Ama pek çok önemli iş yapıyorsunuz. Bu mücadeleden biraz bahsedelim istiyorum. Ben bir imza kampanyası biliyorum örneğin. Change.org üzerinden devam eden İdil'in canını alan bir gece bile göz altında kalmadı kimse yargılanmadı başlığıyla bir imza kampanyası var. Onu da isterseniz anlatalım dinleyenlerimize nasıl ulaşabilirler de sizden duyalım. İşte biz 12 Mayıs'tan sonra kızım kaybettikten sonra işte ayın 20'sinden sonra arkadaşlarının ve sevenlerinin de önerileriyle böyle bir imza kampanyası başladı. başlattık. change.org'da. Süleydildere olarak ulaşabilir herkes. 10 bin üstünde imza var. Bununla e, işte bu olayların e, fark edilir olmasını e, istiyoruz aslında. Temel amacımız o. Çünkü yalnız benim kızımdan ibaret değil. E, başka insanlar işte bakarsak liste İstanbul'da 5 yaşından 85 yaşına kadar 19 kişi ...bir torunla... O, e, ...babaanne sanırım... Babaanne, ...beş yaşındaki evet, onlar evet, değil mi? Onların şeyi mesela son... E, ...bu e, ay başında olan... ...iki Suriyeli çocuk... ...bir tanesi öldü, birisi yaralandı... ...onlar da bir beton mikseri... ...altında kaldılar. Aileleriyle görüşebiliyor musunuz, ulaşabiliyor musunuz? Zaman zaman... E, bazılarını ulaşıyoruz ama... ...tabii insanların farklı tepkileri oluyor... ...büyük acılar bunlar... E, ...bir kısmı fazlasını çıkarmıyor... ...tepi göstermiyor... ...tabii bu razı olduklarından <gülüyor> değil de... ...biraz işte... ...işte kader... ...ihmal, kaza kurbağına... E, ...gibi düşünüyorlar... ...geçen gün bir kaza ile ilgili... ...bir aile söylüyordu... E, ...yani bu... ...kaza kaderse o zaman kazaya yol açanların... ...cezalandırılması... ...bir karşılığını görmez de kader olmalı diye... ...tabii bu kısmına pek bakmıyor insanlar... ...bu duyarlılığı yaratmaya çalışıyoruz... değerdimiz ...bu tepki şey de, destek de görüyoruz... Ee, ...belki bu da bir ölçü olur... ...mesela yalnız İdil'in olayıyla ilgili... ...Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş... ...üç tane soru önergesi var... İlki ayın 16, 16 Mayıs'ta verilmişti... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne verilmiş... ...bir soru önergesi var... Ee, ...böyle bir destek var ama... ...bunlara cevap yok... ...hala bunlar cevaplanmış değil... Yani cevap vermeyi seçmiyorlar. Aslında yasalara göre bunları cevaplamalar lazım. Bunların sorumlusu kim sorusu? Yani bizim Change.org'daki kampanyamızda sorduğumuz soruyu, Büyük Millet Meclisi'nde işte milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de meclis grubundan birçok Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi bu soruyu sordu. Hala cevap alınmış değiller. Sürdürüyoruz. Desteğin büyümesini istiyoruz. Çünkü bu desteğin ee, bu cinayetleri görünür kılacağını, insanların tepkisine e, ortaya çıkaracağını ve buradan da bir sonuca varmayı düşünüyoruz. Evet. Bunları izlemeye devam edeceğiz. Çok kıymetli. Yaptığınız şeyin kıymetini hani tekrar tekrar belirtmeye de gerek yok. Belki dinleyenlerimiz de anlıyorlardır. Önemli bir iş. Çünkü böyle konularda pek çok insan sesini çıkaramıyor. Çok yakın bir zamanda örneğin Aladağ'daki bu yurt ile ilgili e, ailelerin dava açmadığına dönük haberler çıktı ortada. Sonra biraz e, araştırınca dava açıldığını Öğrendik. Ama e, mesela bir grup gönüllü avukatın İstanbul'dan oraya giden bir dernek çevresinde e, bir araya gelmiş avukatın gidip ailelerle konuşup bakın şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz diye anlatması ve çabalarıyla açıldı. Pek çok insan... E, ...nasıl dava açacağını, bir avukata nasıl ulaşacağını, e, ne yapabileceğini bile bilmiyor bir tarafıyla. E, böyle bir olayla karşılaştığı zaman, eşini bir iş cinayetinde kaybettiği zaman... ...çocuğunu böylesi bir inşaat, kent suçu e, çevresi, çerçevesinde ya da insanlık suçu çerçevesinde... ...Aladağ'daki yurt gibi kaybettiği zaman ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini de bilmiyor. Bu açıdan da e, böyle bir mücadelenin görünür olmasının... E, böyle ne yapacağını bilmeyen insanlara da e, ne yapabileceğini bilmeyen emin olamayan ya da insanlara da ya da korkutulan insanlara da örnek olacağını düşünüyorum ben e, katılır mısınız bilmiyorum evet şimdi burada genel bir anlayış var tabi hukuk yoluna girdiğimiz zaman bu birincisi burada bir ceza davası e, söz konusu oluyor bu ceza davasında işte savcılık bunu yürütüyor ama bir yandan da idari sorumluluk açısından da bir idari dava açmakla gerekli işte genellikle bunu tercih etmiyorlar çünkü böyle sonuç almak çok zor. Yani idareye mahkemeler idareyi mahkum etmiyor. İdarenin sorumluluğunu ortaya çıkaracak bir karar çıkmıyor. Ama bundan vazgeçmek de doğru değil. Bu konuda ısrarcı olmak, mücadele etmek lazım. Kamuoyu desteği bunun için lazım. Şöyle bir aydın aydınlatalım mı dinleyen ceza davası fiili işleyene yani evet. bu olayda şoföre açılıyor öyle değil mi aslında tabi ceza davası bunun sorumlularının açılması lazım hı hı. bunun sorumlusu da e, sadece şoför değil şoförü oraya gönderen şoför oraya bir iş yapmaya gidiyor o yaya yoluna girmeyi o şoför seçmiyor çünkü burası bir yaya yolu 500 metrelik bir yeri geri geri kat ediyor bir şey yüklüyorlar doğrudan çıkıyor Şimdi biz bir saatlik kayıtları izledik. Orada 60-70 tane gecenin o saatinde yaya vardı. Bunlardan biri benim da. Ona rast geldi. Düşünün bunların bir gece boyunca yüzlerce kişinin hayatını riske atıyorlar. Ve bunun kararını veren belediye. Belediyenin Deniz İşleri Müdürlüğü. O bir şirkete diyor ki gene belediyenin şirketine İSTAÇ'a. İşte bunları taşıyayım buradan diyor. Onlar da taşıyorlar. Şimdi buradaki bir iki sorumluluk, şoföre de sorumluluk var ama bir yandan da oradaki güvenliği alması gereken şoför değil, güvenliği alması gereken onu çalıştıran, yani onun işaretçisinin olması lazım, yolda işaretler lazım. Bir uyarı levhası bile olmayan bir yer burası. O açıdan e, özellikle bu hafriyat kamyonları meselesinde her zaman... Ya kamu kurumu var ki İstanbul'da en çok araç gezdiren, hafiyat kamyonu gezdiren işveren de belediye, belediyenin şirketleri, tabii ki inşaat şirketleri. Onlar kendi işlerini yürütürken şoförleri oralara gönderiyorlar. Tabii ki şoföründe şey var, suçu var ama sorumluluk meselesi şoföre ait değil. İlk yaklaşımda e, savcılar, mahkemeler e, bu işe şeyle yaklaşıyor, şoför üstünden yaklaşıyorlar. E, bizde de bir genel şey var işte bu kaza olduktan sonra bir kaybınız oluyor. Ama diğer insanlar şöyle bakıyor, giden gitti, kalan işte yazık değil mi buna ya dönüyor iş. Yani böyle bir mantalite var zaten geçerli. İdare meselesine bakan yok doğru dürüst. Bir yandan da zor bir kanal burası. Açıkçası birçok avukata da gittiğiniz zaman böyle bir yolu kimseye tavsiye etmiyorlar. Yani böyle bir mücadeleyi desteklemeye yatkın bir avukat değilse eğer, size tavsiye ise bundan bir şey çıkmaz oluyor. Ama bunları açmak lazım. İdari dava açmak lazım. İdari dava, tazminat davasıyla birlikte açılıyor. Orada şöyle düşünüyorlar e, tazminat para meselesi para meselesi değil bu para tazminat ödemesi sorumlu olduğu için olacak yani önce e, idarenin ya da bunu yapan şirketin mahkum edilmesi lazım bunu ortaya çıkarmak lazım. O açıdan yani e, bir davayla yetenecek bir şey değil. Para meselesi demeyelim yani bu ölümlerin sebebi de para meselesi bir taraftan. Evet. Yani para kazanmak için daha ucuza yapmak için e, belki de e, paraya kıymet vereni parayla cezalandırabiliyorsun. Yapacak da belki elde de bu geliyor. Evet için. evet ama işte genel kabul insanların bakışı yaklaşım zor. açısından söylüyorum. o Zor bir yol. O, tabii şirketler falan da bu şeyle çözüyorlar. E, i̇şte bu kan dedikleri. Parasitikleri... Parayı teklif edip tazminat davasını geri tektirmek çek istiyorlar. Öyle olduğu zaman da sorumluluk saptanması da ortada kalıyor. Hı hı. Şimdi bizim davamızda daha iddianame çıkmış değil. Olay işte İşte bilirkişi raporu çıkacak. Savcı ona göre bir dava açacak. Evet, bu soruşturma süresinde de işte belediye şirkette, belediyede... Adalde geciktirmek için elinden geleni yapıyor. Yani güvenliği kim alacaktı? Sorumlu biz değiliz diyor Deniz İşleri Müdürlüğü. İstaş diyor sorumlu biz de değiliz. Biz almayız. Kim alır? Ortada. Bir tane şoför. Bir tane şoför. E şoför de diyor gibi. ki ben bütün önlemlerimi aldım. Belediyenin avukatı da diyor ki evet diyor bu şoför arkadaşımız bütün önlemleri almış. E peki niye böyle olmuş? Ona cevap veren yok. Kaza. Kaza. Orada ne işi vardı? E, o ıslah çalışması ki hani o, o da ayrı bir tarafı belki bir başka Yeşil bültende meseleyi e, çok detaylı bilen biriyle örneğin Kadıköy Belediyesi'nden biriyle konuşabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda Kurbağalı Dere ıslah projesi evet. Kadıköy Belediyesi'yle de bunun bir türlü bitememesine dair ciddi bir sorunları var. E, Berdan Bey'in de Berdan Bey'in de bahsettiği belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu bir kez daha söylemiş olalım dinleyenlerimize. Bir şey söylemek istiyorum Mutfağlı. de bu Şimdi böyle bir iş yapılıyor burada. Genel yaklaşım su Yani ne yapılacak? Başka türlü ne yapılabilir? İşte burada teressubat var, yuruf var, kirlenmiş. Onu taşıyacaklar. E ne yapsınlar? Taşısınlar. Şimdi bakın kaza oldu. Ertesi gün o işi durdurdular. Ertesi sabahtan itibaren bu teressubatı gene taşımaya devam ettiler. Yani başka bir yolu vardı. insanların canını tehlikeye atmadan yapacak. Ne yaptılar? Zaten bunlar bir şatın üstünde toplanıyor bir teknede. ...tekneye götürdüler yeni kapıda. Orada iske yükleme iskelesi var. Yükleme iskelesinden kamyonları yüklediler ve öyle götürdüler. Yani kendileri de bunun başka bir yol olacağını biliyorlar. Kolaylarına öyle geliyor. Kolaylarına geliyor. Belki maliyet daha düşük oluyor. Bu yaşanan olaydan sonra yani, mı değişti? Tabii tabii ertesi gün, Ertesi gün e, çünkü orada jürüt çıkarma işlemi devam ediyor. Taşıma işleri de devam etti. Öyle devam ettiler. ...bu böyle bir, bir ay daha devam ettiler... ...orayı da temizlediler... ...yani ilk yapacakları... ...işleri yapı işlerini de bitirdiler... ...yani başka türlü de yapmak mümkündü bunu... ...ona bile düşünmüyorlar... Yani ...bir şey yaparken bunun riskleri nedir? en başına ne gelir kısmına? Ben de bir şey ekleyeyim. İki yıl önce yaptığımız bir haberdi bu. Çok çokça da ses getirmedi ne yazık ki. İnsanlar da biraz duyarsız kaldı. Kurbaldere ıslah çalışma sırasında çıkartılan oradaki hafriyat diyelim... ...o pislik ya da her ne deniyorsa onun da ...götürülüp boğaza döküldü. Mesela bunun yapıldığına da şahit olduk. Balıkçıların ihbarıyla biz bu haberleri yaptık. Ee, yine fayda etmedi o da yani bir kanunun çiğnenmesiydi yasak olan bir e, hareketti mesela o dönem iki yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam bu haberi yaptığımız zaman yani o mesele hem Kadıköy'ün başına bela oldu hem en büyük belayı sizin başınıza açtı ne yazık ki bir türlü bitmiyor kurbalı dere ıslığa. bir de işte böyle hukuksuzluklarla sürünce çok daha can yakıyor. Evet. Ee, hukuki süreç ne aşamada çok kısaca değindiniz ama bir soruşturma açılmadı dediniz örneğin neden açılmadı nasıl açılmadı devam bekliyor ediyor. pardon bir davaya dönüşmedi soruşturma evet. dediniz neden olmadı e, bu davaya dönüşemedi ya tabi Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte bunu etkiliyor adliyelerde biliyorsunuz e, kimin hangi gün tutuklanıp gözaltına alacağı belli olmadığı için bunu, bunu işe bakan bir savcı vardı. Ee, o savcıyı tayin ettiler, o yerine birini ataması zaman aldı, yerine birini atadılar, onların da daha var, işte FETÖ kovalıyorlar, ee, günlük faaliyetlere bundan ibaret e, gidiyor, e, sonunda da e, Bibi'yi de süreci yavaş yavaş sürdürüyorlar, bunu gönderdiler önce bir trafik bilir kişisine, trafik bilir kişisi dedi benimle ilgisi yoktur, trafikle alakası yok bunun. Şimdi bu iş güvenliğiyle ilgili bir kişinin elinde. Bundan çıkacak rapor bugüne kadar çıkması lazımdı aslında. Ona göre de bir iddianame hazırlanıp dava açılacak. Ee, şey Süreç bu. Şimdi bir yandan da işte dün biz belediyeye başvurduk. Bu idari ile ilgili girişimde bulunuyoruz. Çünkü bunun da bir yıllık bir süresi var. Bir evvel başlaması lazım. Bekliyorduk ki bilirkişi raporları çıksın öyle yapalım. Şimdi davamız bu durumda. Ne zaman çıkar? Savcı ne zaman bu iddialamayı hazırlar? Bunu bilemiyoruz. Zaten yasalar konusu sınırlayan bir şey de yok. Ama bu tür olaylarla ilgili biz olayları izlediğimiz için hemen bütün davalar açıldı bu direkt belediye ile ilgili bir şey olduğu için bu kaçınılmaz olarak galiba onun için biraz sallanıyoruz. İşte belediye de bunu geciktirmek için elinden geleni yapıyor. Daha süreci izliyoruz. Evet zor zorlu bir mücadele ama e, Şule İdil Dere için adalet arayışı e, inatla belirtmeye de çalıştık ki e, sadece Şule İdil Dere için değil iş cinayetlerinde, kent suçlarında e, hayatını kaybeden ...herkes için hafriyat kamyonu... ...cinayetlerinde yaşamını itiren... ...herkes için önemli bir emsal olacak... ...biz Şule İdil Dere'nin babasını... E, ...ağırladık... ...çok teşekkür ediyoruz... Belden ben Dere'ye katıldığınız için... ...çok sağ olun... ...Şule İdil Dere... ...12 Mayıs 2016'da İstanbul... ...Kurbalı Dere Yoğurtçu Parkı... E, ...olarak bilinen parkta... ...yaya yolunda yürürken... ...bir kamyon, bir hafriyat kamyonu... ...tarafından öldürüldü... E, ...ve... Onun için adalet arayışını başlattı ailesi. O günden bu yana gelişmeleri takip ediyorlar. Siz de onları takip ediniz efendim. Şule İdildere'nin Twitter hesabını kullanıyorlar. Oradan haberleri veriyorlar sizlere, bizlere ulaşması için. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Change.org üzerinde bir kampanya sürüyor. Bir imza kampanyası. Oradan destek olabilirsiniz imza vererek şude idil dere için adalet arayışı sadece onun için de değil az önce de söylediğimiz gibi tüm kent suçlarında iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler için bir adalet arayışı teşekkür ediyoruz bu hafta da bizleri dinlediğiniz için sonuna geldik yeşil bültenin haftaya yine aynı saatte buradayız.